1193 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Cüheyn'e kabilesine mescid yerini bildirmesi, Cabir bin el e Cühen'i şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber ile karşılaştım, beraberinde eşhabı vardı, pazarda bulunuyordu, Hazreti Peygamberin nereye gittiğini sordum, senin kabilen için bir mescid yeri belirlemek istiyor, dediler. Eve döndüğümde gerçekten de Hazreti Peygamberin, onlara mescidin yerini belirlediğini ve kıble tarafına da bir tahta parçası dikmiş olduğunu gördüm.